1203 numaralı konu Hazreti Peygamber'in koşarak namaza gitmeyi men etmesi Biz peygamberle beraber namaz kılıyorduk arkadan bir takım kimselerin namaza yetişmek için patırdı çıkardıkları duyuldu Hazreti Peygamber selam verdikten sonra size ne oluyor niçin böyle patırdı çıkardınız dedi Onlar da biz namaza yetişmek için acele ettik dediler Hazreti Peygamber sakın bir daha böyle yapmayınız